İlim, bir şeyin zihindeki şeklidir. Malum ise o şeyin hariçteki gerçek halidir. Mesela bir elmayı ele alalım. Elmanın zihnimdeki şekli ilimdir. Malum ise elmanın kendi şeklidir. Acaba ben elmayı bu şekilde bildiğim için mi elma böyle? Yoksa elma böyle olduğu için mi? Ben onu öyle biliyorum. Yani benim ilmim malum olan elmanın şekline mi bağlı? Yoksa malum olan elma ilim olan benim bilgime mi bağlı? Biraz daha açarsak eğer ben elmayı karpuz gibi bilseydim elma karpuza dönüşür müydü? Elbette ki hayır. Çünkü malum olan Elmanın şekli, ilmime bağlı değildir. Ben onu bu şekilde bildiğim için, o bu şekle bürünmemiştir. Bilakis elma bu surette olduğu için, ben onu böyle bilmekteyim. O halde ilim, yani elmanın zihnimdeki şekli, maluma, yani elmanın gerçek haline tabidir.